Değilmiş olduğumuz e, değinmiş olduğumuz bazı konularla ilgili bir tekrar yapalım ki e, konular iyice otursun. Dedi dediğimiz gibi okumuş olduğumuz kitap kitabın müellifi kimdir? İbn Teymiye. İbn Teymiye. Şeyhülislam İbn kimdir? Bunun adı şeyhülislamın adı nedir? Ebul Abbas. Ahmet'tir. Ahmet'tir. Yani Ahmet Ahmet bin Abdul Halim bin Abdullah'tır. Hanelidir. Harranlı Aleykümselam. Allah'u teala berekatü. Evet, üstad Latif. Babasıyla nereye göç etmiştir? Ee, ne Şam'a Şam gitmiştir. Kaç ne zaman doğmuştur? 600. 600. 661 yılında doğmuş. 700 tepki istediyor. 778 yılında da vefat etmiş. Kaç yıl yaşamış oluyor? 67 yıl yaşamış oluyor. Bu kitabı Akidatul Vasitiyye Vasıt, Vasitiyye nereden gelmiş bu at? Mehmet? Şamla, Basra'nın ortasında Şamla mı yoksa? Musul'la Musul'la Musul'la'nın arasında Basra, Basra'nın Basra arasında bir Şehir bu. Bilmemiş. İki şehrin arasında olduğu için de vasat, ortasında olduğu için de ne demiş bu şehre? Ah. Vasıttan değil. Sizler ee, o kitabını niye yazmış Şeyhülislam? Böyle otururken aklına mı gelmiş, yoksa başka bir sebebi var mı bu kitabı yazmak evet. Oradaki camiye giderken insanlar. Camiye giderken yani, yani bir alim. Ya bir etrafında kendisine isteyizler, içine namazları, akşam namazları evet. arasında kalem alıyor. Vasıtlı, yani vasıttan gelen bir kadı var, alim var ona ehl-i sünnet ve cemaatin akibesini yazmasını istiyor, kapsamlı olarak, ayrıntılı olarak. Önce Şeyhülislam ibn bunu ne yapmıyor? Aleyhisselamu Aleyhisselamu Aleyhi Veyyelik ve Sunilallahu Aleyhi kabul etmiyor, daha sonradan ısrar üzerine kabul ediyor ve ne yapıyor, Risaleyi <gülüyor> yazmaya başlıyor. Ee, Risale, Şeyhülislam ibn-i Teymiyyah ile başlıyor. Dedik ki bu zaten Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de surelere başladığı bir yöntem. Ve Peygamberin aleyhisselatü vesselamın elçilere yazılmış olduğu bir, mektuplarında yazmış olduğu, mektuplarına başlamış olduğu bir metot ve yöntemdir dedik. Ondan sonra, besmeleden sonra Allah'a hamd ile başlıyor. Nedir Allah'a hamd? Ee, Hasan. Övmek. Onu ölmek nasıl ölmek? Ne gibi övmek yani? Ya sadece övmek mi hamd etmek? Olan... Övmek ve He, allah teala'yı, Teala'yı tamam hamd edilen, hamda layık olan isim ve sıfatlarıyla ne yapmak? Övmek ve överken de ona ne duymak? Sevgi ve tazim duymak. Yani sadece hamd etmek, onun sıfatlarını zikretmek değil. Ona tazim ederek, onu tazim ederek, güzelterek, onu severek hamd edilecek olan, hamda layık olan e, sıfatlarını, vasıflarını yapmak, söylemek. Yoksa bir kişiye diyelim ki sevmiyorsunuz, onu yüceltmiyorsunuz ama onun hoşuna ölmeye layık, övgüye layık sıfatları var. Sizlerin onun bu övgüye layık olan sıfatlarını zikretmeniz hamd olur mu? Olmaz. Ne olur buna ne denir? Selam. Sela etme, denir. Yani dediğim fulanın sevmiyorsun adamı, fulanın eli açıktır. Seni hamd etmiş olur musun? Yani ona ona e, ham e, etmiş olur musun? Olmazsın. Ancak işte fulan benim arkadaşım sevgili dostumun eli açıktır dediğin zaman ona olmuş olur bunun onun bu sıfatıyla zikretmen ne olmuş olur? Hamd, hamd olur şey olarak. İşte biz de yüce Allah'ı hamd etmek derken hamd ediyoruz. Elhamdülillah derken bunların neyi kastediyoruz? Onun hamdalâyık tüm sıfatlarıyla zikredilmesi ve bunu zikrederken de ona karşı duyaracağımız muhabbet ve tazim. İşte hamdın manası bu. Buradaki elhamdülillahi dedik. Buradaki eliflam ne dedik? Bütün hamdın yani hamd edilecek tüm hamda layık olacak tüm övgüler Allah'a aittir dedik. Ee, ondan sonra şahadet dedik. İşte eşhedü en la ilahe illallah dedik. Ee, bunu açıkladık. Şahadet nedir Üstad Bülent? şahit olmak inanmak. neye şahit olmak İnsanın, insanın Allah'ın varlığını insanın kabul ederek Bilmiyorum. ve inanarak tamam mı? Tamam. Ee, kalbinde olanı diriyle ne yapması ikrar etmesi yani bir insan inanmadan inanmadığı şey şahitlik eder mi etmez şahitlik etmiş olmaz yani bir insan kalbiyle inanmıyor ha. ve şahidet edelim ki şu şöyledir demesi onun şahit etmiş olduğunu <gülüyor> göstermez. Şehadet nasıl olur arkadaşlar? Kabul ederek. Kalben kabul ederek. Bu kabul ettiğini dil ile söyleyerek yani. ne yapmak? Onu ilan etmek, haber etmek. Buna biz ne diyor? Şehadet. Biz derken eşhedü en la ilahe illallah derken bu şehadetin içerdiği mana budur. Kalben inandığın ve o inandığını ne yaptığın? Dil ile söylediğin şeyi ne yapıyorsun sen? Haber ediyorsun bunu ilan yani. ediyorsun dedik. Sonra dedik ki, peygambere salat olsun. Allah peygamberine salat etsin, Resulü'ne, elçisine salat etsin. Neydi Allah'ın peygamberine salat etmesi? Bu ne demek? Yani biz bir şeyler konuşuyoruz ama Müslüman olarak, bundan ne manaya geldiğini zaman geçtikçe, belki de söyledikçe veya en baştan olarak, bunu bilmedikçe, cahil kalarak söylediğimiz şeyin manasını düşünmeden söylüyoruz. Sallallahu ala rasulihi ve selleme tesbiman kesir adil. Allah Resulüne salat etsin. Ne demek salat etsin? Kadir, Allah Resulü'nü övsün. Allah Resulü'nü ne yapsın? Övsün. Ve selleme teslima. Ve ne yapsın tekrar? Selleme teslima. Ne yapsın onu? Selleme teslima. Ne yapsın onu İlker? Onu sağ salim kılsın. Onu sağ salim kılsın. Nelerden sağ salim kızın? Onun şanını eksik düşürecek, adını eksik düşürecek, küçük düşürecek her şeyden ne yapsın onu? Salim. salim kız, bunu umuyoruz allah Allah'tan bunu istiyoruz bu Şeyh Hulusi'nin kitabına başladığı mukaddimenin kısa bir şerhiydi bu şekilde başlamıştık, bundan önce bu mukaddim'e geçmeden önce neye değinmiştik arkadaşlar, allah Teala'nın insanları ve cinleri yeryüzüne gönderiliş amacı olan, gayesi olan hedefe değinmiştik, neydi o Hasan? yalnızca Allah'a ibadet etmek Allah insanları ve cinleri ne için yarattı? sadece ona ibadet etsinler diye yarattı. Sonra dedi ki Allah'ı birlemek, tevhid etmek nedir? Hemen evet. tevhid Allah'ı hak ettiği konularda, hak ettiği şeylerde birlemek. Allah ne? hangi konularda hak edilmeyi birler, Birlenmesini hak eder? Hangi konularda birlenmeyi hak eder Allah Teala? Rububiyet faslında. Allah Teala'nın rububiyeti ne haber hak eder. Rububiyetinde birlenmeye layıktır. İkincisi, tekay. ibadette Yani uluhiyette onu birlemek Üçüncüsü Üstad Bülent İsim ve sıfatlarda onu birlemek Rububiyet nedir? Tolga rububiyette birlemek yani onun Neyde birlemek? Rububiyette nedir yani? Bir bunu söylüyoruz nedir o? Evet Hasan yani Allah rububiyette birlemek nedir? onun Onu kendi fiillerinde kendi fiillerinde birlemek. Yani Allah'ın kendi fiillerinde bir, birlemeye biz ne diyoruz? Rububiyet. Evet. Yani Allah'ın hangi fiillerinde Allah diyoruz? Siz eee yaratılmasında. Başka? Bak, o ona giriyor işte. Yani, Gelelimiz orada yani. başka. <gülüyor> Allah'ı ne Allah'ın ne yapmadığını biliyoruz. Yani, Yaratmada diyoruz. Başka? Evet. O da yönetmeye evet. giriyor zaten. Ne buna Maliki olmadı. Dünyanın ve alemin, kevnin sahibi olmadı. Yani bu üç şeyde Allah'a deliliyoruz. Allah yaratıcıdır. Allah dünyayı ve alemi kevni çekip çevirir, yönetir ve sahibidir. Bu üç şeyde Allah'a deliliyoruz. Bu üç şeyde Allah'ı Allah birlemeyen insanlar oldukça çok mudur yoksa az bir topluluk mudur. Tarih boyunca insanlığın var olduğu sürece bunlar bu tevhidin bu kısmı Allah'ın yaratıcı olduğu, Allah'ın ee, yönetici olduğu, Allah'ın e, sahip olduğu konularda, yani rububiyet konusunda insanlar arasında ilk çağdan bugüne kadar e, bunu inkar edenler oldukça çok mu olmuştur? Yoksa insanların çoğu bu kısmı kabul etmişler midir? Çok Sıkıntı çıkmaya bir konu. Yani insanlar dünyaya gelir gelmez fıtratları itibarıyla Allah zararının onları yaratılmış, yaratılmış itibariyle ee, i̇nsanlar genelde bunu ne yapıyorlar? Kabul, ediyor. Kabul ediyorlar. Delil olarak kimse de bir delil söyler Kur'an-ı Kerim'den. Onlara sorduk. azizul alim. Evet. kim aziz olan Allah yarattı. Evet. Onlara sorsan <gülüyor> yani kim onlar? Müşriklere. Yani Müslüman olmayanlara. Yani Allah'ın Peygamberinin getirdiği olduğu davete icabet etmeyenler eğer sorsan yeri ve göğü kim yarattı desen onlar ne derler? Alayız ve alim olan Allah yarattı derler. Yani onlar Allah'ın yarattığını, Rab olduğunu, bu tevhid hakikatini ne adırlar? Biliyorlar ya. ve kabul ediyorlar, ikrar ediyorlar, bunu söylüyorlar. İşte Demir gibi velen se ta'mman khalaqa's semawati vel arda ve sahra'ş şemsa vel Bunlara sorstan yeri ve göğü kim yarattı? güneş ve ay'ı hizmetinde kim sundu? Ne derler? Koğulun Allah, Allah derler. Yani Rumulbiyetini azırlar adamlar. Kabul ediyorlar. Demek ki buna inanmak başlı başına, sadece buna inanmak kişi ne yapmaz, Müslüman yapmaz, mümin yapmaz. Yapmış olsaydı o insanları ilk önce Müslümanlar safında, müminler safında sayılanlar olurdu. Demek ki Allahü Teala'yı kendi fiillerinde, kendine ait olan fiillerde birlemek kişi için ne değildir, etale değildir. Onun için adam diyor ki, anlatıyor böyle. İşte diyoruz astronot aya çıktığında demiş ki şu an anladım ki bildim ki bu dünyayı bir yaratan var. <gülüyor> yani bu adam aya çıkması gerekiyormuş demek ki bunu bilmesi. Halbuki insanlar zaten bunu ne yapıyordu? Mekke'liler Ebu Cehil Ebu Talib Ebu Leheb onların peşinde giden müşte hepsi zaten aya çıkmadan da bunu ne yani Biliyorlardı. Böyle bir e, yani kişinin zorlamasına Savaz etmek bunu öğrenmek için gerek yok. Peki. Allah'ın birlemeye hak ettiği başka bir terbiit var. O da ne dedik? Terbiit el uluhiye. Yani Allahu Teala'yı kulların ne yapması, ne ne neyde birlemesi? Kişilerin ya yaptıkları ibadetlerinde, yani kişilerin kendi fiillerinde ne yapmaları Allahu Teala'yı birlemeleri. Aleyhüm Yani kişiler. Sen sadır olan, insanlardan sadır olan, insanların yaptığı her türlü fiil, her türlü eylem, her türlü sözde ne yapmaları kişiler? Bunları sadece Allah'a halis kılmaları. Burada biz ne dedik? Uluhiyet tezid dedik. La ilahe illallah'ın da ifade ettiği tezidin ne olduğunu söyledik? Uluhiyet tezidi olduğunu Yoksa la ilahe illallah demek Allah'tan başka yaratıcı yoktur demek değil. Ne demek? Allah'tan başka <gülüyor> ibadete layık, ibadetin yönetileceği, ibadetin yapılacağı başka bir ilah yoktur. Yani önce nefiyediyorsun? Sonra ispat ediyorsun. Hatta Mekkeli müşrikler bunu duyduklarında ne diyorlar? اَيْذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ يَسْتَكْبِرُونَ Mekkeli müşriklere la ilahe illallah dendiğinde ne yaparlar? يَسْتَكْبِرُونَ <gülüyor> Büyüklenirler. Derler ki biz Bizler şair ve mecnun olan bir adam için mi bizi mi terk edeceğiz diyorlar? Yaratılcılarımızı mı terk edeceğiz diyorlar? Yoksa ibadet ettiklerimizi terk edeceğiz diyorlar. İbadet ettiklerimiz terk edeceğiz. Yani Mekkeli müşrikler La ilahe illallah denilince ne anlıyorlar? İbadet ettikleriniz ilahları ne yapın? Terk edin. Onlar böyle doğru anladıkları için ne diyorlar? Bizler şair ve mecnun deli olan bir adam için Allah'la beraber ibadet ettiğimiz yani yaratıcı olarak kabul ettiğimiz bu dünyayı çekip çeviren olarak kabul ettiğimiz, güneşi ve ayı bize, bizim hizmetimize sunduğunu kabul ettiğimiz Allah'la beraber ibadet ettiklerimiz ilahları bu şair ve deli olan adam için mi bırakacağız diyerek buna tepki gösteriyorlar. Yani diyor ki biz kesinlikle lata, menata, uzaya ve onun dışındaki ilahlara el açmamızı onların şefaatini talep etmemizi onlardan yardım istememizi, gidip yanlarında kurbanları kesmemizi ne yapamayız? Bir şair, bir deli için bırakamayız. Zira biz bu ibadetleri yaparken kastımız zaten o, o saymış olduğumuz ilahlara ne yapmak değil? İbadet etmek, tatmak değil. Bizim bundaki kastımız yaratıcı, dünyayı çekip çevirici ve dünyanın sahibi olan Allah'a bize ne yapmaları? <gülüyor> Yaklaştırmaları. Yoksa bizim amacımız ve gayemiz onlara ne yapmak? Direkt ibadet etmek değil. Bizi o Allah'a daha da yakınlaştırmaları. O zaman tevhidin bu kısmında yani tevhidin uluhiyet kısmında görüyoruz ki problem burada çıkmış. Yaşanan sıkıntı insanların aile ve düşman olduğu yurtlarından hicret ettiği birbirlerinin boynuna kılıç çektiği tevhidin kısmı bu kısım. Yani tevhidul uluhiyet. Daha sonra geçiyoruz isim ve sıfatlar tevhidine. O da ne dedik? Ki biraz sonra açıklayacağız o konuya değineceğiz. Allah'ın isim ve Kur'an-ı Kerim'de allah Teala'nın ve Peygamber'in sünnetinde Allah için söylediği, Allah'ın isim, allah isimlendirdiği isimleri ve sıfatların tümünü tahrif etmeden, ta'til etmeden, tekihif etmeden ve teşbih etmeden yapmak? Kabul etmek. allah Teala'nın tekrar söylüyorum. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Peygamberinin sünnetinde Allah'ı isimlendirdiği ve vasfettiği tüm isim ve sıfatlarla tahrife gitmeden, taatile gitmeden, tekiife gitmeden ve teşbihe gitmeden onların türü ne yapmak arkadaşlar? Tamam. Kabul etmek. Peki tevhidi? Tevhidin bu üç kısma ayrıldığını gösteren delil nedir? Elimizdeki delil nedir? Yani tevhid üçe ayrılır. Diyoruz. Hep bunu söylüyoruz da. Bunun delili nedir İdris? Yani ne bilmem bunu söylüyoruz biz? Dayanağımız ney? Dayanağımız ney bu konuda? Yani ne biliyoruz yani delilimiz ney? Mehmet, i̇stikrar. bundaki delilimiz istikrar. Ne demek istikrar? Yani alimler araştırmışlar. Bir tane konunun başlığı. Yani varmışlar. biz Kur'an'daki ayetlere. Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın hadislerine baktığımızda bu üç kısımdan başka yani Allahu Teala'nın birlenmeyi hak ettiği bu üç kısımdan başka bir dördüncü kısım daha bulamıyoruz. Böyle bir şey yok. Buna örnek olarak ne dedik? Arap dilinde kelimenin hani kelimelerin üçü ayrılmasıdır. Yani Arapçada ya isim vardır ya fiil vardır ya da edat vardır. Yani isim, fiil ve edat. Aklınıza getirebileceğiniz her kelime Arapçada bu üçünden biri olmak zorunda. Dördüncü bir kısım yok. Dördüncü bir kısımı çıkarmak isteyene hodri meydan diyoruz. Mesela sorsa kırmızı nedir Arapçada kırmızı? isim midir, fiil midir, edat midir? İsim, isim. Kırmızı isimdir. Vurdu nedir? İsimdir. Eee ne edatı? Soru edatı da edattır. Yani dördüncü bir kısım yok. İşte tevhidin de dördüncü bir kısmı yok. Ancak ezberlemenizi istediğim bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. O ayette bu tevhidin üç kısmı da var. Bakın hepimizin okuduğu bir ayet var. Bir surenin ilk üç ayeti. Bunu okuyoruz sürekli. Bakın. Kul e'udu bi rabbin nas. Kul e'udu bi nas. Ey insanların Rabbi de. Peki Rabbim yani. Naz. Burada hangi tevhidin kısmı var? Uluhiyet. Melikin Naz. İnsanların Hı. neyi? Sahibi, Melik. Burada hangisi var arkadaşlar? İsim sıfat. Allah'ın isimlerinden bir tanesi nedir? Hı. Melik. İlahin Naz. Burada ne var? Uluyyet. Uluhiyet tevhidi var. Yani Hı. insanların ibadet ettiği ilah. Bunu herkes biliyor. onun dışında işte bir ayet var. O ayet esnazizde hattaya, o da Meryem Suresi 65. ayet diyor ki Allah'a dağılık olsun. Meryem Suresi 65. Vakbus senavati vel ardi <gülüyor> ve mâ beyne humâ فَاَبُسْتَمَاوَاتِ وَالْعَضِ رَمَا بَيْنَهُمَةٍ Neşe ne? Ne? Bak bu kadar gelin yanında. Orada tizler var. فَاَبُسْتَمَاوَاتِ وَالْعَضِ رَمَا بَيْنَهُمَةٍ لِعِبَادَتِهِ وقت العبادته أصطاد للعبادته هل تعلم انه ثمانيه ayet bu arkadaşlar diyor ki Allahu Teala bakalım ayete Rabbus semawati vel ardı ve ma göklerin ve yerin ve o ikisi arasında olanların Rabbi. Rabbi. Rabbus semavati vel ardi ve mâ beyne ve yer ve onun ikisinin arasında olanların Rabbi. Ne olmuş? Peki fa'buduhu ona ibadet et. Burada ne var arkadaşlar? Uluhiyet var. Vastabirli ibadetihi ona ibadet ne yap? Sabırlı ol, sebat et. lemu lehu semiya semi Yani adaş, benzer. Ona isim ve sıfatlarını eş. Biliyor musun diyor. Onun var mı? Biliyor musun? Burada ne var? İsim ve sıfat tezgidi var. Yani bir ayette ne olmuş? Üçü zikredilmiş. Aynı şekilde Fatiha'ya baktığın zaman Fatiha'ya baktığın zaman elhamdulillahi. Rabbil alemin Ne var burada? Rububiyet devleti var. Hı hı. Hamd, övgü Sadece Allah tüm çeşitleriyle Allah'a mahsutur. Bu Allah Rabbil alemin Alemlerin Rabbi olan. Burada ne var arkadaşlar? Rububiyet Maliki yevmiddin Din gününün hı hı. maliki Burada ne var? Hı hı. İsim sıfat Allah'ın isim sıfatlarında bir tanesi nedir? Malik ve Melik Hem Malik İyyâce na'budu ve İyyâce nesta'in Ancak sana ibadet, ancak senden Yardım isteriz Burada ne var arkadaşlar? Onun için bakın Kur'an'ın ilk suresi olan Fatiha Ve Kur'an'ın Son suresi olan Nas Her ikisinde de ne var? Tezhidin Üç kısmı var ama tabii kime görenlere. Evet, e, bugün inşallah dersimize yani kitabın metnimize geçebiliriz. Ezberleyen var mı? Evet, okumak halinde varsın. Bismillahirrahmanirrahim. Nesnü'l-akide'tu'l-vasitiyye. Akide'tul-vasitiyye. Akide'tul-vasitiyye. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليفهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد اهدى باشا دوالهم واما كسره نختم اقيده الوقت الطيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لمظهره على الدين كله وتفى بالله شهيدا <تصفيق> <تصفيق> اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا وَاَشْكَدُ عَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اَلِهِ وَصَحْتِهِ وَسَلَّمَةَ سَلِّمَ الْمَذ۪يدًا اَنَّا دَعْ Evet başka? Ezvallerin yok başka. Ulan bu bilmiyor yani. Evet. Bravo arkadaşlar. Şimdi bugünkü dersimiz اَمَّا بَعْضٍ اَمَّا بَعْضٍ Daha önceden geçen derste de zikrettiğimiz gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hutbelerinde, sohbetlerinde, size başlarken söylediği bir kelimedir. اَمَّا بَعْدٍ Yani bundan sonra. Birçok alem bunu bir konudan bir konuya geçerken kullanıldığını söylüyor. İntikal için yani hamd ettik, Aleyhisselatü Vesselam'a salat ettik. Bundan sonra diye ne yapıyor? Yeni bir cümleye başlanıyor. اَمَّا bak, Bundan sonra. Diyor ki Şeyhul İslam'ın ibn-i Teymi'ye فَهَذَا فَهَذَا فَهَذَا Ne demek haza? Bu. Yani neyi işaret ediyor? Yani kitabı işaret ediyor. Bu kitap. Yani bu kitapta olan bu kitapta olan İnancı. Bu kitapta olan, bu kitapta zikredilen bu kitapta senin için yazılan nar, nedir? İtikadu fırkatin naciyetil mansura Fırkayı naciyenin mansura Allah tarafından desteklenilen Allah tarafından yardıma mazhar olan fırkayı naciyenin nedir diyor? İtikadıdır, akidesidir. Şimdi alimler diyor ki bunun serhinde Şeyhul İslam'ın Teymeda kitabının neresinde arkadaşlar? Başında. Başında. Nasıl olur da daha henüz yazmamış olduğu şeye işaret eder? Çünkü biz biliyoruz ki insan var olan, mevcut olan bir şeye ne alır? İşaret, i̇şaret eder. eder. Bu dediğin zaman nedir bu? Yani Kırmızı var bir olan bir şey. Nasıl olur da Şeyhul İslam i̇bn burada olmayan bir şeye işaret etmiştir? Ve hatta şöyle soralım. Bundaki sır nedir? Alime şöyle çıkıyorlar. <gülüyor> genellikle eskiden alimler kitap tehlif ederken önce kitabı yazıyorlar sonra neyi yazıyorlar? mukaddimeyi yazıyorlar eskiden alimler ne yaparlarmış? kitabı yazarlar sonra kitabı yazdıktan sonra ne yaparlar? mukaddimeyi yazarlar eğer şeyhul islami şayet böyle yaptıysa yani önce kitabı yazdıysa bitirdiyse sonra kitabın başına mukaddime yazdıysa işaret ettiği şey zaten nedir? var olan bir şey Şimdi bir veci O da Şeyhülislam İbn-i Teymiye Kısa henüz yazmamış evet Ancak işaret ettiği şey Burada ha, ne? Kendinden kafasında topladığı Ezberinde olan Şey bilgiler Yazmaya Başladığı Yazmayı kastedeceği yazmaya başlayacağı Kafasında derleyip toparladığı ne? Hazır olan, hazır. Hazır olan bilgiler şekilde ne yapıyoruz? Anlıyoruz ki burada işaret ettiği şey ya kafasında toparladı, zihninde bir araya getirdiği o bilgiler ona şart ediyor. Yani şu anda ne yapacağım? Bunları yazacağım. Ya da zaten kitabı yazmış, yazdıktan sonra mukaddimeyi yapmış, ele almış. İtikad nedir arkadaşlar? İtikad İtikadın sözlük manası akade'den gelmektedir. Kelim olarak e ya-tekidu, Arapçada. Akade, akt etmek yani bir şeyi bağlamak. Arapçası da ipi bağlamaya akade deniyor. Bir ipi bağladığın zaman ne oluyor? Terim <gülüyor> Onun için terim manasına, terim istilahi manasına geçmeden önce bu akt etme, bağlama işini bizler güncel hayatımızda ne yapıyoruz zaten? Kullanıyoruz. Mesela ne diyoruz? Akit diyoruz. Satış akdi. Sözleşmesi. Nikah akdi. Bunlar nedir? Yani muhkem olan, sağlam olan yani ip gibi bağlanmış olan neler? Anlaşmalar. Ondan dolayı biz bu anlaşmalara ne demişiz? Açıda ne denmiş? Akit denmiş. İş akdi, sözleşme yani. İş sözleşmesi. Sevim <gülüyor> olarak kalbin ve insanın gönlünün vicdanının tereddütsüz bir şekilde Allah'tan ve Resulünden gelen her şeyin en iman etmesi. Onu ipin bağlandığı gibi sıkı kalbine düğümlemesi onunla iman etmesi, ona inanması, kalbin ve vicdanın, gönlün, hiç tercih etmeden Allah'tan ve Resulünden gelen her şeye ne yapması? Bağlanması, iman etmesi. Diyor ki, Bu itikadul firkatin naciye, firka. Nedir firka arkadaşlar? Firka, <gülüyor> <he>? <gülüyor> topluluk. Firka, topluluktur. Firka. Er firkada değdik, ayrılık, iftirak. Ama fırka nedir? Arası bir topluluk. Bu bir topluluğun itikadı, inancı Allah ve Resulü'nden gelenlere kalpleriyle ve vicdanlarıyla gönülleriyle sımskı bağlandıkları inanıştır diyor bu kitap. Ta olanlar. Bu topluluk nasıl bir topluluktur? El-Firka en el naziye Ne demek fırka en naziye kurtuluşa, kurtuluşa ermiş fırka. Kimdir o kuruluşa ermiş fırkalar? Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Ki yazar sonra zikredecek zaten. Peki, Ehl-i Sünnet ve Cemaat niçin Fırkayı Naciye ismiyle isimlenmiştir arkadaşlar? Bu ismi nereden ne almıştır? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, İftaraqatil Yahudu ihda ve sebi'ine Fırka. Yahudlar 71 Fırka ayrılmıştır. Ve iftaraqatil Nasara sinteyn ve sebi'in Fırka. Yahudlar ve Nasara, Nasraniler ise kısa ayrılmıştır. 72 El. Ümmetim kaç ayrılmıştır diyor. Selase ve sebi'in fırka. Ümmetim ise 73 fırkaya ayrılmıştır. Kulluha fil nâr illa vahide. Bu 73 tanesinin biri haric hepsi ateştedir. Biri hariç, 72'i yetmi, hariç biri kurtulacaktır manasında. 72'i ateşte biri kurtulacak. Kimdi onlar diye soruluyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Kimdi onlar? Aleyhissalatü vesselam bir rivayette diyor ki, Humul cema'ah. Onlar kimlerdir? Cemaat, Cemaat olanlar. Yani ayrılığa düşmeyenler. Doğru üzerinde birleşenler. Bir rivayette benim ve ashabımın yaşamış olduğu din üzere yaşayan yolunda gidenler. Yani o kurtuluşu edenler kim olacak arkadaşlar? Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve ashabının yolunda gidecek olanlar. Yani 72'nin dışında olup ateşe girmeyip kurtulanlar necata erişenler necata ulaşanlar yani fırkayı naciye yoksa naziye, yani fırkayı naciye kelimesi kelime olarak Kur'an-ı Kerim de da hadiste böyle bir kelime yok ancak bu hadisten dolayı ilim ehli ehli sünneti anlatırken ehli sünnetin isimleri açıklarken bu ismiyle yapmışlar bu hadisten dolayı İstinbat edip çıkarmışlar. O zaman ehl-i nedir? Fırkayı naziyedir. Neyden kurtulmuştur? Neyden necata ermiştir? Öbür tarafta ateşe girmekten. Diyor ki Şeyhülislam Hulusi'nin deni فَهَذَا اِتِقَادُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَ Mansura yani yardıma mazhar olan Nerede yardıma mazhar olan arkadaşlar? Dünyada. <gülüyor> Çünkü Naciye'ye Nerede kurtulanlar? Ahirette. Ateşten kurtulanlar ahirette. da yani yardıma masal olanlar nerede? Dünyada. Dünyada. Peki ehli sünnet vel cemaat fırkay naci ismini dediğimiz gibi bilinen hadisten aldı. Peki Mansura vasfını nereden aldı? Şu hadisten dolayı La tezalu taifetun min ummeti zahirine alal haq La yedurruhum men khabalhum ila kıyamis saah. Ümmetinden az bir topluluk hak üzerine olacaklar. Hak üzerinde olmaya devam edecekler. Onları yarı yolda bırakan, onlara muhalefet edenlerin onlara bir zararı dokunmayacak. Ve bu durum ne zamana kadar devam edecek? Kıyamete, Kıyamete kadar. kadar. Yani ümmetinden bir, bir az bir topluk hak üzere yardıma mazhar olacaklar. <gülüyor> Zahirin alel hak. Hak üzere ne yapacaklar? Mazhar olacaklar. olacaklar. Yardıma mazhar olacaklar. Ne zamana kadar? Kıyamet saatine kadar. O halde Ehl-i Sünnet'in Şeyh Huluslan kitapta zikrettiği gibi İsmi de Fırkayı Naci'dir. İlk hafta gelen bu Fırkayı Naciye'den ateşten kurtulanlar demek. Aynı zamanda neyden kurtulanlar? neden uzak olanlar? Dünyada bilatlardan, dünyada günahlardan, şikten uzak olan topluluk demek. El-Mansura ne demek? El-Mansura, yardıma mazhar olan, allah Teala'nın teyit ettiği, yardım ettiği o az topluluk. Bunu nereden alıyor bu, bu ismi? Peygamber aleyhissalatü vesselamın şu hadisinden, ümmetinden az bir topluluk. Kıyamet saati gelinceye kadar yardıma mazhar olacak. Hak üzerinde olmaya devam edecekler. Ve onları yolda bırakan ve onlara muhalefet edenlerin hiçbir zararı onlara dokunmayacak. O zaman ehli i sünnetin yeryüzünde bir vasıf var. Onlar kimlerdir? Fırka-i Naciye. Yani sahabenin, peygamberin ve sahabenin yolunda gidenler. Onlar dünyada idatlerden, şirkten uzak duran insanlar. Onlar dünyada ve ahirette yardıma sürekli mashar olan insanlardır. Ehl-i Sünnet neyle yardım almak sağoluyor? Neyle yardım? Allah onlara neyle yardım eder? Diyor ki ilim ilk İlk olarak bilhücce Demek hücce? Burhanlarla Allah onlara ne yapmıştır? Yardım ve teyit ve destek vermiştir Ehl-i Sünnet hiçbir zaman Diğer fırkaların, diğer grupların Olduğu gibi gözükür Bilmediği bir şey ardından gitmez İman ettiği, itikad ettiği inandığı her şey Delilidir Hücceti vardır, burhanı vardır. Neden dolayı? Çünkü Allah onlara vaat etmiştir. Hak üzerine ne olacak bu insanlar? Desteklenecek. Ne ile desteklenecek? Bir. Delillerle, hüccetlerle desteklenecek. Ve zaten bu böyle. Daha sonra bir lisan. Ne ile? Dil ile. Allah Teala onların dillerine ne yapacak? Esahat verecek. Güzel konuşma verecek. Delil olarak, hüccet olarak indirmiş oldukları şeyleri insanlara ne yapacaklar? olacaklar. Başka neyle Allah bana onlara destek verir? Biz Sinan. Ne demek Sinan? Kılıç denir. Yani cihadi güçle Allah bana onlara imani gücün yanında, edensel güçle de ne yapar? Destek verir. Onlardan bir kişi yüze, yüz kişi bine bedeldir. Sonra diyor ki yazar İlâ kıyâmis sâhah İşte diyor, bu kitapta yazdıklarım Mansur olan Fırkayı Naciye olan Ehl-i Sünnet'in kıyamete kadar yaşayacak olan Ehl-i Sünnet'in inancıdır. Kıyamete kadar yaşayacak olan Mansur ve Fırkay-ı itikadıdır. Burada yazılanlar. Şimdi bizler biliyoruz ki kıyamet koptuğu zaman yeryüzünde Allah Allah diyen ne yapmayacak? Kalmayacak. Kıyamet insanların en şerlileri üzerinde kopacak. Peki burada biz bu müellifin, yazarın kıyamet gününe dek yaşayacak olan Mansur yani yardım mazhar olmuş ve fırkayı naciye olanların itikadıdır demesini nasıl anlayacağız? Yani bizler bunların hem naci yani ateşten kurtulanlar olduğunu söylüyoruz, hem yardım mazhar olduğunu söylüyoruz, hem de kıyamete kadar yaşayacaklarını söylüyoruz. E bizler biliyoruz ki Peygamber aleyhisselatü vesselam buyurmuş ki, kıyamet derdüzündeki insanların en şerlilerini üzerine kopacak. La ilahe illallah diyen insan kalmayınca dek kıyamet kopmayacak. Ancak ondan sonra kıyamet kopacak. Buradaki kıyamı ı anlıyoruz. Diyor ki ilim iki türlü anlayabiliriz. İnsanın kıyametinin kopması neyle olur? Ölümle olur. Yani onlardan her birinin ölümüyle. Yani onların en sonuncusu öldüğü zaman ne yapmış olacak zaten? Onlara göre kıyamet kopmuş olacak kendilerine göre. Ya bunu kast ediyor olabilir diyor Şeyhul İslami'nin Ya da kastettiği ikinci bir şey. Kurbi kıyamissa. Yani kıyamet kopmasına yakın yani kıyamet kopmasına yakın bir zamana kadar yeryüzünde kalacak olan, yardıma masal olacak olan fırkayı nacienin itikadıdır diyor. Buradaki dikkat edeklerim. Şeyhülislam'ın deyimi. Tamam arkadaşlar. Zaten hemen peşinden diyor ki, "Eh, kimdir onlar? Ehli sünneti vel cemaat." Bu itikad sahipleri kimlerdir? Ehli sünneti vel cemaat. nedir bu sünnet arkadaşlar hangi sünnet? Yani din. Peygamberden gelen din. Yoksa sadece bizim bildiğimiz namazın sünnetleri gibi ibadetlerle alakalı sünnet değil. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselamın getirdiği din. Bunun en başında ne geliyor arkadaşlar? Tevhid. Akide, itikat. Nerede anlıyoruz? Mesela Peygamber aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki Men ya'işminkum Sizden kim yaşarsa Fesera ihtilafen kesira Sabırlar diyor ki sizden kim çok yaşarsa ne görecek? İhtilaf, ayrılık, anlaşmazlık görecek. O halde ne yapın bu yürüyen Sünneti benim, sünnet, sünnet. Sünnetime sarıldım. Yani neyime sarıldım? Benim getirmiş olduğum, yaşamış olduğum Doğru. din, itikadı ve ondan sonra gelen tüm şeyler sarıldım. Yani Sünnet sadece böyle e, Peygamber Rasulullah Aleyhisselam'ın ibadetler yapmış olduğu tüm şey, benim. onun sözleri, illeri değil daha geniş bir getirmiş olduğu dinin tümü. Yani ehli sünnet peygamberin getirmiş olduğu başta itikat olmak üzere onun için tüm ibadetleri ne yaparız? Tutunurlar. Yani sünnete tutunurlar. Ve yani cema nedir cema? Peygamberin getirmiş olduğu din etrafında toplanırlar. ayrılar düşmezler. Yani ehli sünnetin iki özelliği bulunur. Bir, peygamberin getirdiği din etrafında, din etrafında diye tutunmak ve onun etrafında toplanmak, birleşmek, yani ayrılığa düşmemek. Ehl-i Sünnet'in en büyük özelliklerinden bir tanesi de budur. Sahabe hiçbir zaman ne yapmamış? Din konusunda, akide konusunda, temiz konusunda ayrılma düşmemiş, tefrikaya düşmemiş. Aynı şekilde Ehl-i Sünnet imamlar, Ehl-i Sünnet alimleri de hiçbir zaman tefrikaya ayrılığa düşmemiş. O Sünnet'in etrafında toplanmışlardır. İşte yazar da diyor ki فَهَذَا اِتِقَادُ الْصِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ İlâ kıyamet sa'ati ehl sünnet Burada yazacaklarım veya burada yazdıklarım ey okuyucu burada okuyacak okuyacak olduğun akide, itikad kıyamete kadar yaşayacak olan yardım mazhar olacak olan ehl-ü sünnet vel cema'a itikadıdır. Yani önce böyle bir giriş yapıyor. Ya yani bu benim kafamdan yazdığım Kur'an-ı Kerim'den kendi aklıma göre kendi anladığım fehme göre kendi anlayışıma göre çıkardığım bir itikat demiyor. Çünkü böyle olan itikat dayanan insanın kendi aklı olan, kendi fehmi olan itikat nedir? Batıldır. Doğru olan, inan olması gereken, peşinde gidilmesi gereken itikatla ve inanış, fırkı-i naciye. Yani peygamberin ve sahabelerinin yaşamış olduğu din üzerine giden, o yetmişliklerin dışında olup ateşe değil de cenneti hak eden insanların itikadı doğrudur. Diyor ki, açıklıyor şimdi, nedir bu? وَهُوَ الْا۪يمَانُ billahi. Nedir arkadaşlar? Allah'a i̇man. imandır. Allah'a iman nedir? Onun varlığına iman etmek. Uruhubiyetine iman etmek. Uluhiyetine iman etmek. İsim ve sıfatlarına iman etmek. Bunu zaten dersimizin başında ne yaptık? Anlattık. Diyor ki, El -i'manu billahi ve وَمَلٰئِكَتِهِ Aynı şekilde iman etmek? Allah'ın göndermiş olduğu meleklerine iman etmek. Allah'ın meleklerine iman iki türlüdür arkadaşlar. Bir, icmali, genel iman. Nedir o genel iman? allah Teala'nın yarattığı bir mahlukattır. Allah onları nurdan yaratmıştır. Onlar Allah'a isyan etmezler. Kendilerine emrolmanı ne avalar Yaparlar. Allah'ın elçilerine, peygamberlerine gönderdiği risaleti ne yaparlar? Tebliğ. Tebliğ ederler, getirirler. Buna ne diyoruz arkadaşlar? İcmali iman. İcmali iman. Yani evet. genel. Ayrıntıya girmeden yapılan iman. Bir kişi buna inanırsa, buna iman ederse ne yapmış olur? Meleklere iman, iman etmiş olur. Daha sonra geliyoruz tafsili imana. Nedir tafsili iman? Meleklere tafsili iman? allah Teala'nın İsimlendirdiklerine, onlardan isimlendirdiğini, isim olarak tanıttıklarını, isimleriyle ne yapmak? Kabul etmek, iman etmek. Cebrail ne yapmak? Allah-u Teala'nın vahyi için görevlendirdiği melek olduğunu kabul etmek. Mikail, Allah-u Teala'nın yağmurla ve nebatatla, doğayla görevlendirdiği melek olduğunu ne yapmak? Kabul etmek. İsrafil, sura üflemekle görevlendirdiği emir olunmuş melek olduğunu ne yapmak? Kabul etmek. Peki ölümle görevlendirilmiş meleğin adı nedir? Ölüm meleği. Peki Azrail nedir? Bizat. Yani bizat demiyoruz buna da. Yani biz tabi burada yani, terim olarak. Bizat. Azrail bizat. ismi sahih rivayetlerde gelmemiştir. İsrailiyat'ta gelmiştir. İsrailiyat'ta gelmiştir. allah Teala Peygamberimiz onu ne olarak isimlendirmiş? Ölümle. Melekul Mevut. Ölüm meleği. Ondan sonra görevlerine iman edeceğiz. İzimiz gibi. Mesela yeryüzünde Dolaşan, gezen, ilim meclislerine hazır olan neler var? Melekler, melekler. var. Bunlara iman ederiz. Yeryüzünde gezen, Peygamber Aleyhisselatü salat getirildiği zaman o salatı git, alıp Peygamber'e ulaştıran melekler, melekler var. Melekler. Kiramen ben katibin. Melekler. melekler var. Biliyorsunuz. Ondan sonra neler var? Nünker ve melekler var. Namaza durduğu zaman insanın namaza durduğu zaman hazır olan oraya cemaate gelen melekler var. Cehennemde göre, cehennemin hazim veya malik <gülüyor> cehennemde gelenler, Ya maliku, ey malik, Rabbine dua et de bizden biraz ne yapsın ateşi? Allah'sın. Ne diye hitap o meleğe? Ya malik. Tamam Başka yerel mesela Allah Resulü'nün aleyküm de diyor ki, yeryüzünde yeryüzünün tüm Dört parmak, konum, dört parmak büyüklüğünde olan herhangi bir yerinde yeryüzünün, semanın gökyüzünde dört parmak kadar bir yer olmasın ki ve orada Allah'a secde eden melek bulunmasın. Yani yeryüzünde dört parmak kadar bir mesafe, bir yer bulunmasın ki ve orada Allah'a secde eden melek bulunmasın. Sonra Beytul Ma'mur diye bilinen yukarıda olan bir yerde her gün 70 bin oraya 70 bin tane girip çıktıktan sonra kıyamete kadar bir daha kendilerine sıra gelmeyen ne var? Melek. Melekler var. Her gün 70 bin melek giriyor ve kıyamete kadar o 70 bin tane melek bir daha sıra gelmiyor. İşte bunların arşı taşıyan, tamam mı? Arşın etrafında bulunan melekler var. Tüm bunlara hafifle iman edeceğiz. Bir insan tavsili olmayıp icmari olarak, genel olarak ayrıntıya girmeden Meleklere Allah işte evet göndermiştir. Bunlar nurdan yaratılmıştır. Bunlar Allah'a isyan etmezler. Bunlar Allah'ın emrettiklerini yerine getirirler. Allah'ın peygamberlerle arasındaki elçilerdir diye bir kişi bunlara iman ederse meleklerle iman etmiş olur. Daha sonra biz bir adama gidip dese ki sen Cebrail'e inanıyor musun? Dese ki hayır böyle bir şey yok dese bunu inkar etmesiyle bu adam direkt kafir olmaz. Ancak ne yapılır ona öğretilir. Bak işte Allah sana ne yapmıştır? Ee, Cebrail'den bahsetmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Peygamberden melek olarak göndermiştir diyerek anlatılır. Ondan sonra artık daha ısrar ediyorsa bunun kafir o zaman kafir olur. Ama ilk başta insandan, avamdan istenilen şey nedir? İsmali ne ne genel iman. Sonra diyor ki ve kutubihi Allah'ın kitaplarına iman. Yine Allah'ın kitaplarına iman da meleklerine iman gibi nedir? İcmali ve tafsili. Bizler iman ederiz ki allah Teala peygamberler göndermiş ve o peygamberlerle ne yapmış? Kitaplar indirmiştir. Bu nedir? İcmali imandır. Hatta allah Bana Teala buyuruyor ki her peygamberle bir kitap ne olmuştur? İnmiştir. Bunun delili ne? Diyor ki وَلَقَدْ اَبْسَلْنَا rusulena بِالْبَيِّنَانِ <gülüyor> Allah Allah bizler Resullerimizi elçilerimizi nelerle gönderdik? <gülüyor> apaçık, apaçık delillerle gönderdik. وَاَنْزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابِ Onlarla ne yaptık? Kitaplar indirdik. Bize de buna binaen bina diyoruz ki Allahu Teala göndermiş olduğu Resullerle ne yapar? Kitaplar indirir. Bu ne diyoruz? İcmali iman. Sonra geliyoruz neye? Tafsili iman. Tafsili iman ne olacak? Allah-u Teala'nın bize bahsettiği, adlarını verdiği, hangi peygambere indirdiği, o, indirmiş olduğu kitapları ne yapacağız biz? İmanız. Allah-u Teala bize diyor ki her peygamberle ben ne yaptım? Evet. Kitap indirdim. Ama bize Kur'an-ı Kerim'de gitmiş olduğu 25 peygambere hangi kitabı indirdiğini bahsediyor mu? Hayır. Bize sadece neden bahsediyor? Evet. Musa'ya, evet. Tevrat'ı. İsa'ya, evet. İncil'i. Peygamber aleyhisselatü vesselam'a, Kur'an-ı Kerim'i Davud'a Zebur'u. Davud'un dışında neler var? Musa'ya ve İbrahim'e neler var? Sahifeler. Olan ne indiriyor? Sahifeler indiriyor. Olan tavsiyeli olarak da ne yapıyoruz? allah Teala Musa'ya Tevrat'ı İsa aleyhisselam'a İncili, Davud aleyhisselam'a Zebur'u e, Peygamber Aleyhisselam Kur'an'ı indirmiş. Musa ve İbrahim'e ne yapmış? E, tevrat'ın dışında Musa'ya sahifeler indirmiş ne yapıyoruz? Buna da tafsili olarak iman ediyoruz. Sonra diyor ki, Salih Rahim Abdullah, ve rusulihi Allah'ın rasullerine iman edin. göndermiş olduğu elflere iman edeceğiz. Rasullerin sayısı belli midir? Belli değil. Belli değil. Neden biliyoruz? Diyor ki Allah Allah'a, rusulen kad kasasna aleyke min kabl peygamberler, rasullerden sana anlatmış olduğumuz Kısalarından bahsettiğimiz olduğumuz rasuller <gülüyor> velem neksusum aleyk ve rusulen lem neksusum ve sana anlatmadığımız sana kıssalarından anlatmadığımız peygamberler. Onun için peygamberler bir sayıyla sınırlı değildir. Ama Allah-u Kur'an-ı Kerim'de bize zikret sayı kaçtır? 25 tane rasul vardır. Bizler Allah'ın göndermiş olduğu rasullere inanacağız. Rasullerin ilki kim arkadaşlar? <gülüyor> Rasullerin ilki diyor. <gülüyor> Nuh <aleyh. gülüyor> Rasullerin ilki Nuh. Resullerin sonuncusu kimdir? Peygamber aleyhisselatü Peki Adem aleyhisselam kimdir, nedir? Nebidir. Nebidir. Peki Resul ile Nebi arasındaki fark nedir? Bir yeni bir Resul, bir Resul, kendisine yeni bir din gelip, bunu kendine, kendine ters olan, kendine muhalif olan insanlara aktarılması emezildiği kavim. Yani, Kendine karşı çıkan bir toplulukta kendisine yeni bir seriat, yeni bir din indirilmiş kişilere diyoruz? Evet. Resul. Yani kendine muhalif olan topluluklar içinde yeni bir din indirilmiş kimselere evet. Resul diyoruz. Kendisine yeni bir din indirilmeyip, kendinden önce gelmiş olan Resul'ün diniyle kendisine muhalefet etmeyen, birerkesi kendisine katılan insanlara davet yapması emrolunmuş kişilere ne diyoruz? Nebi. Nebi diyoruz. En şey en açık fark ikisi arasındaki fark bu. Bazıları şu farkı da diyor, Rasul diyor kendisine yeni bir din gelip tebliğ etmekle emrolunduğu. Nebi ise kendisine kendisine önceki Peygamber kendisine bildiğim yani kendisine önceki Rasul'un dini emredilip dini gönderilip tebliğ etmekle emir olunmadı diyorlar. Bu çok doğru bir tarif değil çünkü bırakın Peygamberi Nebiyi tebliğ etmekle emir olunmayı bizlerden bir kul bile, bizlerden bir Müslüman bile tebliğ etmekle ne nedir mükemmeldir mükelleftir solunur. O yüzden doğru olan tarif Raful kendisine inanan. Veya kendisini kabul eden, kendisine muhalefet etmeyen, e, muhalefet etmeyen insanlar, insanlara yeni bir dinle gönderilen. Nebi ise, pardon Resul kendisine ters düşen, muhalefet eden, kendisine aykırı davranan, insanlar arasında e, yeni bir din gelmiş kişi. Nebi ise kendisine beraber yanında olan, muhafakat eden, insanlara e, ne yapan? İnsanlar içinde bir önceki rasulün din indirilen gönderilen kişilere ne diyoruz biz? Nebi diyoruz. O zaman böyle dersek bu tarife göre her rasul bir nedir? Nebidir. nebidir, nebidir. Her rasul bir nebidir. Ama her nebi nebidir. bir rasul. Adam Adem'e ne biliyoruz? dedik. Ona nedir? Ona bir gün geliyor. Tamam. Allah tabi oraya yani tevhidi. Yaratılış gayesi olan insanların kendisi ibadet etmesi gereken o teziyle emrediyor. Ancak geldiği insanlar ne? Kendisiyle ve kendisi onun yanında olan insanlar. He. Peki bizler Adem ile Sem'in nebi olduğunu nasıl anlıyoruz? Deliller ne? Molten açık delili. Hadi Serse'den. 21. delil. Müstehcen olmuyor mu? Falan? Müstehcen olmuyor mu? Kim? Hadi, hadi. Zaten ondan önce bir insanlık yok. İnsanlık tarihi onunla başladığı için. He. Ona sadece insanlığın fırsatına uygulanan tezgidi ne yapmasa emez diyor. Evet diyor. Etrafındaki insanlar da ona zaten o umaylen insanlar. Kıyamet günü insanlar biliyorsunuz şefaat için ne yapacaklar? Koşuşturacaklar. Peygamber Aleyhisselam ne diyor? İnsanlar ilk diyor Resul, Resul'un Resul ülke olan kime gidecek diyor. Nuhayet Selam'a gidiyor. Evet o zaman anlıyoruz ki Resul'lerin ilki kimdir? Nuh'tur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peygamberlerin ilki kimdir? Adem Aleyhisselam. Aleyhisselam'dır. Anladık mı Aleyhisselam. arkadaşlar? Rasul en meşhur olan ve bizim tercih ettiğimiz tarife göre kendisine muhalefet eden toplulukta yaşayıp yeni bir din gelmiş olan kimse Nebi ise kendisine muhalefet etmeyen kendisini onaylayan ve kendinden önceki peygambere gönderilmiş dinle emrolunan kişi. Peygamber Ondan de. dolayı mesela İsrailoğullarında ne var? Birçok Nebi var. Musa'ya gelen dinle olmuş hep kendilerine emrolunmuş uyarılmış. Tamam. tam de bu şekilde iman ediyoruz. rasullerin en faziletli olanı, Allah katında en değerli olan, üstün olanı, üstün kimdir arkadaşlar? <gülüyor> Ulul azımdır. <gülüyor> Ulul azım dediğimiz beş peygamber. Kimdir onlar? Beş resul. Kimdir onlar? <gülüyor> Nuh aleyhisselam, <gülüyor> İbrahim aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Musa, ne? Peygamber, Peygamber. Aleyhisselatü Vesselam. Bunlar arasında en esbar olan kimdir? Peygamber, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Sonra diyor ki, وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ Daha sonra neye iman etmek? Ba'd, diriliş demek. Gönderilme. Öldükten sonra yeniden gönderilmeye iman etmek. بَعْدَ الْمَوْتِ sonra? Öldükten sonra dirilişe iman edeceğiz. Allah Teala kıyamet günü ne yapacak? Hepimizi diriltecek teraziler kurulacak, sıhhat köprüsü kurulacak, insanlar amelleri tartılacak, oradan saattan geçecekler, cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme gidecek. Buna ne yapacağız? İman edeceğiz. Bu nedir? İtikattandır, imandandır. Sonra diyor ki imani bil kaderi hayrihi ve şerrihi Şerriyle ve hayriyle kadere inanacağız. <gülüyor> <gülüyor> ve evet, kadere iman etmek Yani Allah-u Teala'nın ezelden Kulların yapacağı, tüm fiillerini yapması, bilmesi, onu bildikten sonra yazması, yazdıktan sonra dilemesi ve diledikten sonra da yaratması. Biz Allah ezelden beri tabiyor. Kulların her şeyini biliyor. Bu bildiğini ne yaptığıyla imha huzurda yazdı. Yazdıklarını dilediği ve dilediğini ne yaptı, diledi, ne yaptı? Yarattı. Tamam arkadaşlar. Allah Teala'nın fiillerinin tümü önedir, hayırdır. Onların Allah Teala'nın fiilleri arasında hiçbir şer yoktur. Şer gibi gözüken, kötü gibi gözüken şeyler Allah'ın fiillerinde değil, nerededir? Kullar tarafından gözüken taraftadır. Ve yani Allah tarafından Allah'ın fiillerinin hiçbirinde yoktur. Şer yoktur. Şimdi derseniz ki mesela içkil Adam öldürmek. Zina etmek. Bunlar ne, ne gibi gözüküyor? Şer. şer. Ama kime göre şer bunlar? <gülüyor> Bize göre bunlar. Bunların ardında Allah'ın bir bildiğine var? Hayır, hayır var. Dileli bir hayır var. Takdir ettiği bir hayır var. Mesela zina eden bir bekar kişiyi düşünün. Bu adamın cihazı İslam'a göre ne arkadaşlar? 100 kere değnek ve bir sene sürüyün. Şimdi bu o adama göre ne gibi gözüküyor arkadaşlar Aşar? Şer. Ama o adamın o toplumdan uzaklaşması, bu verilen bu cezanın o toplum için bir ceza olması. Buna benzer birçok şeylerden dolayı. Bu Allah için nedir aslında? Allah'ın fiili olarak bir hayırdır. Şer burada kime göredir arkadaşlar? Şeye göre. göredir. Yapana göredir. Ondan dolayı Allah Aleyhisselatü Vesselam dua ederken gece kalktığında ne diyor? لَيْسَ شَرْهُ اِلَيْكِ Şer sana değildir, sana ait değildir. Sen şerri ne yapmasın? Senin fiillerinde, takdirin ne kadarında şer kötü yoktur. Dilediğin her şey nedir? Hayırdır, güzeldir, iyidir. Ancak şer gibi bizim gözüken şey nedir? Kime nispeten, kime orantı olarak, kime tarafından şerdir? Bizim tarafımızdan şerdir. Yoksa Allah tarafından tüm fiiller Allah'ın hayırdır, iyidir. <gülüyor> Diyor ki ondan sonra ki ona, ona geçmeden önce burada imanın altı ruklu dediğimiz altı şartını sayıyor müellif burada. Ki bunun delili Kur'an-ı Kerim'de de var ve en meşhur hadiste Peygamber aleyhissalatü mesela Cebrail geldiğinde dizinin dibine oturup ellerini onun dizinin dibine koyup Ey Muhammed bana haber ver İslam nedir? Sonra Ey Muhammed bana haber ver iman nedir? Ey Muhammed bana haber ver İslam, İslam nedir diye sorup Peygamber aleyhissalatü vesselamın ondan sonra bunu kendisine söyleyip daha sonradan kalkıp gittiği meşhur kısa da bu imanın altı şartına yapılmıştır, zikredilmiştir. İşte bu da imanın altı şartı. Yani Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, rasullere iman, öldükten sonra dirilmeye iman ve hayır ve Allah'tan geldiğine, kaderin hayırına ve şerrine inanmak. Burada niye meleklerle başlıyor Allah? Allah'a iman diyoruz sonra meleklere iman diyoruz. Peygam mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte, Cebrail'in hadisinde Allah'a iman, meleklere iman diyor. Niye melekler önce zikrediyor? Çünkü çünkü, çünkü Sıralama derken Önce Allah vahiy kimleri aracılığı indiriyor? Melekler Neyi indiriyor melekler? Kitabı indiriyor. Kime indiriyor? Peygamberlere indiriyor. Bu sıralamadan dolayı ne indiriyor? Ya, ya Kitap indiriyor ve kime indiriyor? Peygamberlere indiriyor. Sonra insanlar ne bu gönderilen, peygamberlere gönderilen kitaplara, Peygamberler iman ettikten sonra ne oluyorlar? Yaşıyorlar, ölüyorlar. Öldikten sonra da duruyorlar. Ve bunların hepsi, tüm neyle oluyor? allah Teala'nın yazmış olduğu, bilmiş olduğu kaderiyle oluyor. Diyor ki, feminal iman بِاللّٰهِ Allah'a iman edilmesi gereken nereden bir tanesi de Allah'a itikad edilmesi, iman edilmesi gerekenlerden bir tanesi nedir? El imanu bima vasafa feh nefsuhu fi kitabihil aziz. Allah'a iman edilmesi gereken konulardan bir tanesi de Allah'ı kendisini aziz olan kitabında vasfettiklerine iman etmektir. El iman bima vasafa kendisini vasfettiği Nefssehu kendisini vasfettiği nerede Fikrabil aziz aziz olan kitabında yani Kur'an-ı Kerim'de kendisini vasfettiği sıfatlarla ne yapmak sıfatlara iman etmek de nedir Allah'a imandandır. Fəbima i̇man. vasfethu bihi Rasuluhu Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. E? elçisi Rasulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in vasfettiği sıfatlarla. Ve kendisine Kur'an-ı Kerim'de vasfettiği sıfatlarla ne yapmak? İman etmek Allah'a imandandır. Dikkat ederseniz burada isimleri zikretmemiş. İsimleri söylememiş. Yani dememiş. allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber'in sünnetinde kendini isimlendirdi isimlerle ve sıfatlarla dememiş de sadece sıfatları zikretmiş Şeyh Hulusi'nin Neden arkadaşlar? Söyledim mi? Her sıfat Çünkü her sıfat bir ismi ne var? Gösterir. İsimden türer. Mesela desek ki Semih'e, ne demek Semih'e? İşiten. Yani i̇şiten kişinin ne sıfatı vardır? İşitme sıfatı, duyu sıfatı vardır. O yüzden zaten sıfat olduğu zaman, sıfat olduğu zaman ne olması gerek zaten? İsim olması gerek. Bu yüzden sıfat dediği zaman önceden min babil evla ne oluyor? İsim de geliyor. Veya söyleyebiliriz. Tarih boyunca zaten Allah'ın isimleri hakkında çok bir ihtilaf ne olmamıştır? olmamıştır? Yaşanmamıştır. Asıl problem ne çıkmıştır? İbadet. Sıfatlarda çıkmıştır. İbadetleri geçtik. Bir sonra sıfatlarla ilgili konuşuyoruz. O sorun bir kenara bıraktık. Refah koydu konu. Şu an isim sıfatlarla ilgili konuşurken Allah'ın ve sıfatlarla iman etmekle alakalı konuşurken diyoruz ki asıl sorun nerede yaşanmıştır? Allah'ın sıfatlarında inkar edilenlerin çoğu ne olmuştur? Allah'ın sıfatları olmuştur. Onun için de müellik, burada yazar Şeyhülislam Hulusi'nin Teymiye neye arkadaşlar? Sıfatları değiniyor. Diyor ki işte bu zikretmiş olduğumuz Allah'a iman, meleklere iman, Allah'a iman, meleklere, peygam kitaplara, peygamberlere ölümden sonra dirilmeye kadar imandan bir tanesi de bunların arasında Allah'a imandan bir tanesi de nedir? Allah'ın kitab-ül azizinde Kur'an-ı Kerim'inde kendisi için ve peygamberinin sünnetinde onun için zikretmiş olduğu sıfatlara ne yapmak? iman etmek. Nasıl iman edilir? Diyor ki min gayri tahrif ne yapmadan? Tahrif etmeden. Ve la ta'til Hatırlığı. ta'til etmeden. Hatırlığı. Ve min gayri tekihif tekihifsiz ve tem, ve la temsil temsil etmeden. Kısaca bu dört ifadeyi şimdi kısaca açıklayacağım ve daha sonra edileceğim inşallah. Hatırlığı. Min gayri tahrif yani tahrif, Arapça'da sözcük manası takhir. Yani ne yapmak? değiştirmek arkadaşlar. Ne yapmak? Değiştirmek. Sözcük manası. Istilahi manası, Kur'an'ın Kerim'de veya Peygamber sünnetinde gelen veya bir lafzı ya da manayı ne yapmak? Değiştirmek. Bir kelimeyi lafız bakımından ya da mana bakımından değiştirmek. Bundan örnekler açıklayacağız. Yani bir isimi ya da bir sıfatı, konuyla ilgili gelen ayeti ne yapmak veya ayeti veya hadisi, konuyla ilgili gelen nasıl, nasıl lafzını ya da manasını değiştirmeye ne diyoruz arkadaşlar? Tahrif. Tahrif. Birileri Kur'an-ı Kerim'de gelen ayetleri yahut Peygamber'in sünnetinde gelen hadisleri kendi inanışlarına uymuyor diye ya lafını değiştiriyorlar, şeyi değiştiriyorlar ya da başka şey ya da manasını değiştiriyorlar. Diyor ki buradaki mana bu değil de nedir? Budur diyerek değiştiriyorlar. Yani Tam, i̇kisi de var. O da var, o da var. İkisi de var. Ha, ama mana olarak değiştirenler de var. Lafız olarak da değiştirenler var. Ama çoğunluk genelde ne oluyor? da oluyor. Bunun tafkılını açıklayacak inşallah. Ve la ta'til. Nedir ta'til arkadaşlar? Ta'til, iptal etmek. Bir şeyin içini boşaltmak. Bir şeyi iptal etmek, içini boşaltmak. Allah da la Kuran kendisi diyor ki, işte bir topluluklara kalmınlara geliriz, onların evlerini yerle bir ederiz. Ve diyor ki, ve birin muattala bir kuyu demek. Bir muattale Ve ne yaparız? Kuyuları Boşalım. içini boşaltırız. Yani tatil ederiz demek ki. yani içi boşalır. Sözlük manası bir şeyin içini boşalması. Terim manası ne? Allah'ın Allah için ispat edilmesi gereken isim ve sıfatları ne yapmak arkadaşlar? İnkar etmek. Buna biz ne diyoruz? Ta'til diyoruz. Tamam? Ta'til. Allah için ispat edilmesi gereken isim ve sıfatları ne yapmak? İnkar etmek. Bakın buna göre tahrif etmekle iptal etmek arasında bir ne var? Bir benzerlik var. Her tahrif eden nedir? İnkar eder. Ama her intihar eden tahrif etmeye bilir. Her tahrif eden inkar etmiş olur sonuçta. Niye? Çünkü diyor ki mesela diyor ki Allah Musa ile konuşmadı. Yani ayeti tahrif ediyor. Diyor ki, ayet şöyle ve وَكَلَّمَ Allahu Musa teklime, ayetten ne diyor? Allah Musa ile konuştu. Geliyor adam diyor ki, Allahe diyor. Bu demiyor da orayı değiştiriyor. Allah he diyor. Şahap da orada tahrif yaptı. Tahrif yaptıktan sonra ne yaptı bu adam? Allah'ın Musa ile konuşmasını inkar etti. O zaman diyoruz ki her muharrif, her tahrif eden, inkar eden olmuştur. Her inkar eden ise tahrif etmeye bilir. <gülüyor> Adam da hiç inkar ediyor. Yani hiç dokunmuyor bile ayete. Tahrif değiştirmeye <gülüyor> gitmiyor. Ne yapıyor? İnanın. İnkar ediyor. Yok diyor böyle bir şey. İnanmıyor. Tamam. Ama ehl sünnet ne yapmaz? Tahrif etmez. Değiştirmez. Taatil etmez. <gülüyor> Sonra ne yapmaz? Ve <gülüyor> min gayri tekih. Teklik nedir? Bir şeye <gülüyor> keyfiyet ispat etmek. Bir şeyin keyfiyet, nasıllılık ispat etmek. Yani Allah'ın isim ve sıfatlarına Allah'ın sıfatlarına yapmak? Bir keyfiyet bitmek. Mesela diyorsun ki Allah nasıl görür? Şöyle ki işte gözleri vardır. Senin gördüğün gibi yani gözleri evet Allah'ın vardır ama şöyle var diyor ki mercek vardır, gözünün akı vardır, gözünün rengi vardır, rengi vardır göz kapakları vardır, kirpikleri vardır gibi ne yapıyor? Benzetmeyi Siz benzetmeyin. Benzetmeyi. Tabi bu benzetme itibariyle neye benziyor biraz? Temsile benziyor, benzetmeye. Ama keyfiyet ediyor ki işte burada Şeyhul İslam ibni Teymiye'nin Min gayri tekiif, tekiifsiz inanırlar derken Temsilin dışında biraz da şunu da kastediyor. Yani sadece var olan, gözle görülen bir teklif, keyfiye nasıl bitmenin dışında kendi hayalinde, kendi kafasında aklına getirmesi kişinin bu sıfatlarla alakalı bir keyfiye. Yani mesela Allah-u Teala arşını üzerine istiva etmiştir ama, evet tamam bir kralın arşına istiva etmiş olduğu gibi isra etmemiştir, evet ama düşündüğü zaman kafasına getiriyor böyle. Ayrı bir alem böyle büyük, gök yüzünde falan böyle değil mi? Bir keyfiye geçiyor Buna da ne deniyor? Yani Allah'ın sıfatlarını nasıl olarak bir keyfiyet olarak yapmaya çalışıyor kişi, kafasında çalışıyor. Evet bizden iman ediyoruz. Allah'ın isim ve sıfatlarının neyi vardır? Bir keyfiyeti vardır. Yani hiçbir sıfat, mevcut olan hiçbir şeyin sıfatı keyfiyetsiz olmak. Elbette bir keyfiyeti vardır. Ama bizler allah Teala'nın sıfatlarının keyfiyetini ne aramayız? Bilmiyorum. Bilemeyiz. Bu bizler için nedir? Saklıdır. Saklıdır. Bizler bu sıfatlara nasıl iman etmek zorundayız? Allah olduğu gibi, gibi keşfiyet bitmeden, teklif, teklif etmeden evet. ne yapmalıyız? İman etmeliyiz. Teklif ne edik? Benzetme. Aa benzetmeden nasıl? hem var olan bir şeye benzetme hem de var olmayan bir şeye evet. benzetme. İnsan bazen aklına gelebilir. Mesela... Düşünebiliyor musunuz? Bin parmaklı bir ayak mesela. Düşünebiliyor musunuz? Var hemen akla geliyor böyle bir şey. Ha. Hemen kafaya oturuyor bin parmaklı parmakla yan yana. Ama böyle bir şey var mı? Yok. İşte temsil, şimdi gelecek, yani temsil etme, allah Teala bu bunun misli gibidir. Bu sıfatı bunun misli gibidir deme, biraz daha husus. Yani var olan bir şey ne yapmak? Yani benzet benzet. Benzetme. Yani Allah'ın eli teşmil. Allah'ın eli, insanın eli 25 parmaklıdır, eklemler vardır, damarlar vardır gibi. Bu var olan bir şeye benzetme ne diyoruz arkadaşlar? Temsil. temsil. Var olan bir şeye benzetme temsil diyoruz. Tamam? Var olan bir şeye benzetme diyoruz? Temsil diyoruz. Peki teşbih ne Temsille teşbih arasındaki fark nedir arasında arkadaşlar? Teşbih de benzetme, teşbih de benzetme, temsil de benzetme. Bakın, temsil de benzetme. Teşbih de benzetme. Temsil her yönden benzetme. Diyoruz ki, Serhat ismi neydi? Özkan'ın mislidir. Aynı gibidir. Yani misli gibidir. Arapça dediğimiz zaman ne demek oluyor? O onun aynısı. Yani, yani. her yönden. Buna biz ne diyoruz? Temsil. Temsil. Peki teşbih nedir? Serhat'ın eli Erkan mıydı? Serhat'ın eli Özkan'ın eline benziyor. Serhat çalışkanlık konusunda Özkan'a benziyor. Bu ne oluyor? Teşbih oluyor. Yani teşbihin manası biraz daha bak temsil dediğimiz zaman içine ben yapıyor teşbihi de kapısıyor. O zaman bizler arkadaşlar allah Teala'nın isimlerini ve sıfatlarına tahrip etmeden tehtil etmeden tekiyif etmeden ve temsil etmeden ne yaparız? İman ederiz. Aynı zamanda şöyle de söyleyelim, her muaddil, her muaddil, yani Allah'ın isimlerini ya da sıfatlarını iptal eden her muaddil aynı zamanda nedir arkadaşlar? <gülüyor> Mumessil, yani müşebihtir, benzetir. Yani bir insan Allah'ın bir sıfatını ya da bir ismini inkar ettiğinde önce o inkar ettiğini bir şeye benzetir ve ondan sonra ne onu? İnkar inkar eder. Yukarıdaki ne demiştik arkadaşlar biraz önce? Her tahrif eden iptal etmiş olur. Ama her iptal eden tahrif etmeye bilir. Burada da diyoruz ki her iptal eden ne yapmıştır? Benzetmiştir. Allah'ın bir sıfatını mesela el sıfatını kabul etmiyor adam. Niye el sıfatını Allah'ın kabul etmiyor? Çünkü elini yaptı önce? Benzetti. Sonra ne yaptı? inkar etti. Tamam. Önce benzetti. Sonra ne yaptı arkadaşlar? İmkar etti. İnşallah bu söylediklerimizle bu derste iteneceğiz. Konuyla ilgili ki zaten kitabımızın ee, bahsettiği konu ağırlık olarak bahsettiği konu bu konu. İnşallah bu derslere devam ederseniz bunu söylediklerimizi tekrar ederseniz notlar alırsanız olayı çok iyi bir şekilde zapt etmiş olur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabenin gitmiş olduğu yolda yürüme yönünde çaba sarf etmiş olsunuz. Onların gittiği yolu bilmeden nasıl olur da onların gittiği yolda yürüdüğünüzü iddia edebilirsiniz. Bu çok uzak ve çok imkansız bir e, iddia olur. O yüzden nasıl ben bu derse gelmeden önce hazırlanıyor, tekrar ediyor bazı şeyleri ezberliyorsam sizler de buraya böyle konferans dinlemeye gelip de arkasını dönüp çıkıp giden insanlar gibi değil de Buraya ilim talebesi gibi gelip, elimizde kalem defteri hazır tutup, notlar alıp, onları döndüğünüzde çalışıp, ezberleyip, e, gelmeniz gerekir. Gelmeniz gerekir ki, faydan hmm. olsun, hasıl, hasıl olsun, öğrenmiş olalım. Ondan dolayı her dersin başında ne yapacağız arkadaşlar? E, genel bir tekrar yapacağız. Tabi bu tekrarlıklardaki hmm. maksadımız birilerini usandırmak filan bir kimse utanmasın. Çünkü dedik ki, Allah-u Teala'nın yeryüzünde gelen neler var, ilim meclislerine dolaşan... Gelip melekler var. Oradakiler için Allah'tan afdineyen, Allah'ın bunları afdettiği melekler var. Buraya insanın gelmesiyle, buradakileri dinlemesiyle, kimlerle ilim talep etmesiyle hasıl olacağı, elde edecek çok büyük sehaplar var. Ki öğrendiğimiz şey dinin zirvesi olan, yani dinin en önemli noktalarından birisi olan, ilmin en şeraklısı olan akide ilmi, tevhid ilmi, insanın Rabbini tanıdığı, tanıması gereken, tanıması için gerekli olan ilim peçeci çok insanın bilmediği, cahil kaldığı, tamam mı? Hatta e, aksini bildiği konular burada öğreniliyor. O yüzden buna hızlı olalım, azimli olalım. Vassallallahu ala nebine Muhammed faale alihi vasahbi ejmägin. Evet. Taber.